Hz. Ömer insanları cihada teşvik ederek şunları söylemiştir. Allah Teala'nın vadine güvenerek yurtlarını terk eden muhacirler nerede, Allah'ın, kitabında size miras olarak vadettiği yeryüzünde dolaşınız? Çünkü Allah Teala, O, dinini tüm dinlere, İslam'a muhalif olan bütün sistemlere, üstün kılacaktır. Tevbe, 9 Suresi 33, Fetih, 48 Suresi 28, Saf, 61 Suresi 9, buyurmuştur.